Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Çok uzuyor. Uzay Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Evet bugün e, biz şeyle başlayalım istersen e, bu 6-7 Eylül e, olaylarının e, 57. yılı değil mi? E, 55'te olmuştu e, olaylar. Bugün istersen onunla ilgili. Ee, birkaç e, şey yapalım konuya değinelim ee, ben <gülüyor> e, ilk önce aslında şöyle başlamak istedim bu 6-7 Eylül olaylarının e, bir bilançosuna baktığımızda 5.000'den fazla e, mekan saldırıya uğramış e, 4.214 ev yakılmış 1004 iş yeri e, tahrip edilmiş 73 kilise tahrip edilmiş, bir sinagog var, iki manastır ve 26 okul. İstanbul'un tarihindeki bu kara günün, yani 1955 yılında, 6-7 Eylül'de olan bu olayın yıl dönümündeyiz. Peki bu olaylar nasıl olmuş? İstersen e, bir de bunu düşünmekte yarar var. Atatürk'ün evine bomba atıldı. E, şeyiyle, Basının, özellikle İstanbul Ekspres gazetesinin... ...yaptığı yayınla birlikte... ...önceden planlı olduğu çok belli... ...bir tertip içinde... ...yani işte nakli edilmesi, insanların... ...sopaların hazırlanması, evlerin işaretlenmesi... ...aslında büyük bir hazırlıkla olmuş bu iş... ...hatta şu da söylenebilir... ...yani iki yıl gecikmeyle olmuş... Ee, ...bunu söyleyenler de var... Ee, ...çünkü... ...Başbakan Rüştü Saraçoğlu... E, ...çok daha öncesinde... E, İstanbul Fethi'nin... 500. yılı için şöyle bir açıklama yapmış... 53 yılında bu 500. 500. <gülüyor> yıl kutlamaları yapılacak. Ee, Anadolu'da hiç Rum kalmadı. İstanbul'da da kalmaması lazım ama İstanbul'da varlar. Dolayısıyla 1953 yılında İstanbul'da rumsuzlaştırmamız lazım demiş yaptığı bir konuşmada. Dolayısıyla hedef gösterdiği şey aslında bu fethin de yeniden icadıyla çok ilişkili İstanbul'un rumsuzlaştırılması süreci. Fethin de ııı Ulus devlet kavramı tarih algısı içinde yeniden inşa edilmesiyle İstanbul'un rumsuzlaştırılması adeta böyle bir şey gibi uygulama pratiği gibi yani bu tarih anlayışı kurulurken kurgulanırken fetih yepyeni bir zihniyet üzerinden yeniden tanımlanırken İstanbul'un rumsuzlaştırılması da onun sanki operasyon alanı gibi gösterilmiş bir dönemin ünlü başbakanı tarafından yani hedefte konmuş aslında. Böyle sistematik bir gelişme oldu çok belli çünkü niye diyeceksin hani 1932'de mesela bu amele taburları var İstanbul'daki bütün azınlıklara dönük insanlar ama özellikle bunlardan askeri alınıyorlar ve 18 ay boyunca Anadolu'nun ücra köşelerinde çalışma kamplarına gönderiliyorlar 1932 yılında binlerce insan ve içlerinde çok sayıda hayatını kaybedenler de var. Ee, o zor çalışma koşullarını çünkü 18-45 yaş arasındaki insanlar gönderiliyor ee, 1942'de tabi varlık vergisi faciası var ve ödeyemeyen özellikle orta sınıf yoksul insanların işte çalışma kamplarına gönderilmesi var o da büyük bir facia yani soğukta işte şeylerde yatıyorlar falan barınma koşulları çok kötü çalışma koşulları çok kötü Ee, tabii yani İstanbul'un rumsuzlaştırılması sürecinin önemli halkalarından biri de bu e, mesleklerin yasaklanması. Bu da çok ilginç bir şey. Ee, İstanbul'daki e, Rumların bir bölümü 60 bin kadar yani baya büyük bir rakam e, Türk pasaportuna sahip değil. Çünkü Osmanlı döneminden gelen bir alışkanlıkla Osmanlı emperyal bir güç olduğu için kendi içindeki milletlerin... Başka şeyleri olabiliyor tabiyetleri ve Cumhuriyet döneminde özellikle bu tabiyet verilmiyor bu 60 bin kişi ve 64 yılında gafil avlanıyor o insanlar ve 30 bin kişi bir anda gönderiliyor yani hem de 48 saat içinde o 30 yani o 30 bin kişi aslında 5 kişi demektir. Her biri aileler var parçalanan aileler çocuklar eğitim gören sosyal güvenceler var insanlar bir işte çalışıyorlar sigorta emeklilik hakları vesaire var bunların hepsi sıfırlanıyor mal varlıkları Hı. bu da şey yani hem bu çalışma yasağı getirilen meslekler neler biliyor musun tam da onların ihtisas alanları doktorluk mühendislik mimarlık sanatçılık garsonluk. ...gibi sıralanıyor. Tamam mı? Yani tam da yapılmış... Aslında... ...çalışma şeyleri yasaklıyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani meslek Ama yasağı uygulandığını yani... bu ülkede biliyor muyuz? Meslek yasağı. İnsan düşünmek istemiyor. Hani... Yani 6-7 yani... olaylarıyla Hakkaten... yüzleşirken aslında... ...daha konuşulacak birçok konu var. Evet. Sadece bundan ibaret değil. Sonra da... ...Rumlar niye gitti? Acaba şey mi oldu? Ka Mübadeleyle mi gitti İstanbul Rumları? Herhalde. Falan gibi durum... Şeyler Burada tartıştı. iki tane şey var herhalde. Yani, yani arkadaki niyetlerinde arkasında bir tanesi e, herhalde burjuva yani ekonomik temeller yani ciddi bir milli burjuva oluşturma zaten Cumhuriyet'in ilk, Tabii, ilk temellerinden bir tanesi. Tabii bunu açıkça söylüyor işte zaten. Yani evet. 42'de zaten bu çok belli evet. yani ne yapıldığı. Evet. E, ama 55'te bir şey daha var. Yani bu da belki günümüzde de daha hatta belki bu programda da, uzmanızı değineceğimiz bir konu daha var. Bir yaşam tarzına da çok ciddi bir e, karşı çıkış bir Çıkış din, din farkı var bir her şeyden önce çünkü Türk kimliği aslında Müslümanlık kimliği üstünden kuruluyor yani Türk kimliği inşa edilirken ama burada ben de din, din, dinden daha evet. da fazla yani e, göz, görülen e, yani çünkü vitrinlere saldırılması Hı -hı. E, o, olayı benim e, özellikle hani kapitalist e, e, şeye saldırılıyor yani orada hani bir e, yaşam biçimine bir pırıltıya saldırılıyor oradaki o rahatsızlık da ilginç geliyorlar. Evet. Tabii yani din de var. Evet, çok haklısın. Ama... Saldıranlar arasında bak dikkat edersen yoksa insanlar gibi böyle yani o kamyonlarla, askeri cemselerle taşınan Mecideköy'e askeri araçlarla getirilip oradan yürüyüşe bırakılıyor insanlar. Ama şeyler de var böyle son derece modern elbise, topuklu ayakkabılı, pilili etekleri olan kadınlar falan da var saldıranlar. Onlar da yani seçkinler aslında İstanbul'un milli burjuvaları eliti diyelim. Onlar da var saldırı. Yani arasında. bir ...İstanbul'luluğa da bir tepki var o anlamda yani gavur İstanbul şeyine de imajına da bir tepki var. Yani bir yaşam tarzında bir biçime bir hale tavrı da bir saldırı olduğunu atlamamak lazım. Yani sadece e, dinden açıklamak ve ekonomik şeylerden açıklamak bence yeterli değil. Yani bu, bu, bu, bu taraflarını da görmek lazım ve bu bugün de aslında bir sürü alanda farklı şekillerde devam ediyor. Bunu da görmek lazım yani bu, bu buradaki bir rahatsızlık buradaki bir e, tedirginlik bir türlü hani e, Türk nedir tanımlayamamak bizim kültürümüz dediğimiz şeyi tamam tanımlayamamak gibi bir rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. Bu evet dayanım. yani bu geçmişte bütün bu yaşanan şeylerin içinde tanımsız kalmış e, bir dolu çelişki var bunlar kamu alanda bir şekilde e, işliyor bu sistemler ama bunların üstüne konuşulmuyor. Bunlardan belki de en önemlisi Mesela Lozan'ın getirmiş olduğu vatandaşlık hakları, azınlıklara Ki onları işte hem eğitim, öğrenim, özgürlüğü tanıyor. Yani kendi dilinde eğitim yapabilme hakkı. Hem de dini inançlarını işte şey yapabilmelerini, yerine getirebilmelerini sağlıyor güya. Fakat Anadolu'da tabii çok az Hristiyan kaldığı için bu daha çok İstanbul'u ilgilendiriyor Lozan'ın. Fakat Lozan'ın bu şekilde izole edilmesi aslında normalde vatandaşlık hakları olarak... Bütün kesimlere tanınması gereken haklar aslında Lozan. Mesela modern cumhuriyet kurulurken Lozan'ı kurucu anlaşma olarak kabul edebilir 1923'teki Lozan anlaşmasını. Çünkü öyle kabul ediyor aslında Türkiye Cumhuriyeti. Ve bunun üzerinden bu hakları geliştirebilirdi. Yani sanki cumhuriyetin kuruluşunda kaçırılmış bir fırsat var. Ve bu sanki yabancıların dayatmasıyla Hristiyanları hep vardır ya onlar Hristiyanları kolluyorlar. Bu Avrupalılar, Amerikalılar falan denir ya böyle şey Türkiye'deki. ...hem böyle bir ikircikli ilişki vardır... ...biz hem Avrupa'nın bir parçasıyızdır... ...ama hem de Avrupalılar... ...nedense işte böyle bir gizli emelleri vardır... ...falan... ...Lozan'ın bu maddeleri... ...37'den 44'e kadar olan... ...azınlıklarla ilgili maddeleri... ...tamamen yanlış... ...yani algılanıyor... ...modern bir devlet... ...şeyinin hukuk devletinin... ...bütün vatandaşlarına tanıması gereken haklar olarak değil... ...tam da bu izolasyonu yapmak için... ...ayrıştırmak için şeyi dışlamak için, ötekileştirmek için kullanılıyor ondan sonraki süreçte. Türklüğü korumak için evet, aslında. Tabii ki. yani Üzerinde onlarla uğraşılan bir şey yaşıyorlar. Yani kendiyle uğraşan bir devlet buluyorlar. Hem kendi okullarını ayakta tutmak için uğraşıyorlar hem kendi kiliselerini sinagoglarını vesaire yani bütün bu azınlıklar kendi kamu sistemlerini ayakta tutmak için adeta iki defa vergi veriyorlar. Bir kere Türk Cumhuriyeti'ne veriyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti milli eğitimini o bütçeyle yaparken bunun içinden azınlıklara pay ayırmıyor. Azınlıklar bu vergileri ödedikleri gibi ikinci defa bir vergi ödüyorlar bir bakıma. Kendi kamu sistemlerini ayakta tutabilmek için. Bu da bir haksızlık yani çok basit gibi gözüküyor ama... ...kamu sisteminin ayrıca tekrar e, kamu tarafından desteklenmeden azınlık topluluğu içinde... ...ayakta tutulmaya çalışılması ve bunun da işte mallarına, büyüklerine el koyma... ...yani sistemli bir e, şeyle de engellenmesi ondan sonra tabii niye İstanbul'da Rum kalmadı diyoruz mesela işte Batı Trakya'da hep deniyor ya mütekabiliyet ne alakası varsa ben bu mütekabiliyetin tamamen anayasaya aykırı bir şey olduğunu düşünüyorum yani sen buradaki vatandaşına başka bir ülkede olanlar yüzünden eziyet edebilir misin mütekabiliyet diye şimdi bu ...güncellendi bu İsrail'le olan... <gülüyor> ...ilişkiler yüzünden... E, havalanlarında da ...onlar ne yapıyorsa yapalım. biz onu yapıyormuşuz... E, ...diyor ...eğer bu Türk vatandaşlarına yapılıyorsa... ...yani Türkiye'deki evli vatandaşlarına da bu yapılıyorsa... ...bu korkunç bir şey demektir... ...anayasanın ihlal et, edilmesi demektir... ...çünkü hiç başka bir yerdeki bir olaydan dolayı... ...bir devlet kendi vatandaşına... ...bir şey yapamaz... ...yani kendi vatandaşı rehin alınmış bir Sonra yabancı bir şey devlet... Yani bir ...yabancı devlet vatandaşı da de ki... E, turistlere... E, diye geçti haberlerde ama umarım ama yok, öyle bir Türkiye'deki şey Türkiye'deki Yahudi cemaatinden e, çok hızlı bir göç başlamış. Mesela bu önemli. Bu son dönemde <gülüyor> şimdi e, bu ama e, Rumlar için bu kesin geçerli bir şey. Rumlar adeta e, rehin alınmış vatandaş statüsünde oldular. Sanki başka bir ülkenin ya da başka <gülüyor> ülkelerde Kıbrıs'ta katarsak Yunanistan Kıbrıs olanlara karşı bir tür hani rehin alınmış o ülkenin vatandaşları gibi yürürler. Halbuki İstanbul doğumlu olan insanlar. Şu yani çok basit bir şey ama bir dil suçmesi yaşanır konuşmalarda. Evet. Mesela Musevi ya da Rum bir vatandaştan bahsederken Türk denildiği zaman Türk değil. Hani o, o kafa karışıklığı aslında da bir Kesinlikle, sürü şeyi çok, çok net doğru bir şeye temas ee, ediyorsun. Evet. Anlatıyor yani. bir dakika yani hani ben hiçbir zaman algılayamamışımdır o e, rahatsızlığı bir türlü onu, ama onlar Türk değil. Hani böyle bir Aslında nasıl tam değil? da kullanılır bu biliyor musun? Bu söylediğin karışıklık tam da kullanılan bir karışıklıktır kamu uygulamalarında. Çünkü dışarıdan bakıldığında ta 16. yüzyıldan beri Venedik metinlerinde falan Türk sözcüğü geçer. Osmanlı karşılığı olarak. Osmanlı kendisine Türk dememiştir ama Avrupalılar Türk demiştir. 19. yüzyıl sonuna doğru da bu pekişiyor. Yani bir ulus devlet kurulurken iki tane tez var. Bir tanesi Osmanlı kimliği üstünden kurmak. Osmanlı da çünkü bir ulus devlet icadıdır. Osmanlılar kendilerine çünkü Osmanlı da demiyor. Osmanlı da... mı olacak? Osmanlı da çok modern bir kavram aslında. Türk de modern bir kavram. Bu ikisinden birini... İkisi arasında gerçekleşiyor zaten mücadele bugünkü siyasi hayatımıza kadar yansıyor bu mücadele birinci milli programı ile ikinci milli programı biliyorsun. Şimdi burada işte o Türklük meselesi de kimi zaman herkesi içeriyor aynı Osmanlı gibi <gülüyor> Osmanlı çünkü Türk dendi ama istendiği zaman da Müslümanlar içeriyor sadece gayrimüslimler bu kavramın dışında kalıveriyorlar bir anda bu da çok tehlikeli. Nerede içeride, nerede dışında kalacağını insanlar anlayamıyorlar. Şey de aslında Kürt kimliğinde de o şey oluyor. Kürtler aslında Türkler. <gülüyor> <gülüyor> orada da bir kafa karışıklığı var. <gülüyor> aslında Türkler. Aslında Türkler onlar. Ama evet. onlar da hayır biz Türk değiliz Kürtüz diyorlar. <gülüyor> orada da bir içermeye çalışan ama bir türlü içerilemeyen bir durum var. O da, evet. yani e, o, mesela Sırp da da kökenli, Polonya kökenli. Ne bileyim aklına gelebilecek birçok ülkeden gelip Müslüman olarak ama İstanbul'a, Türkiye'ye gelmiş olan insanlar çok kolaylıkla Türk kimliğinin altına sığınabiliyorlar. Ama Anadolu'da doğmuş. Böyle tamamen Türk <gülüyor> Türkiye benzeyen birçok insan da Orta Anadolu'dan Yunanistan'a hiç Rumca bilmedikleri halde üstelik gönderiliyorlar. Yani bu da çok e, yani tarihin şey, garip bir, söyledi, bir şey. Ben Yunanlı değilim ben Rum'um. Yani hani bu, bu, çünkü e, çok sevgili Yorgo Güller belki tanıdıkları da vardır Galatalı. Şu anda da da yaşıyor. Hep onu söyler ben Yunanlı değilim ki ben Rum'um. Yani tabii, bu, bu Atina'dakiler şekilde, bunu söylüyor zaten göç eden e, yani bizim de hissetmemiz ve anlamamız lazım yani. hani Çünkü bir sürü Rum hakikaten her, her, herhangi bir milliyetçiliğin parçası olmak istemiyor. <gülüyor> onlar İstanbullular ya da işte ne bileyim İzmirliler. Hani onlar için bu milliyetçiliklerin çok da fazla bir anlamı yok. Olmamış. Tabii, tabii ki. Yani bir de tabii büyük bir şehir hasreti denen bir şey var. Yer hasreti. Bunun da Milliyetçilikle hiç alakası yok. Yani bir yeri sevmek. Orada yani üçüncü kuşağı bu yansıyor biliyor musun? Yani üçüncü kuşak dahi evet. anlatıla anlatıla görmediği yerleri sever ve <gülüyor> orada yaşamak ister oluyor. Ve ben bunun <gülüyor> Türkiye için çok büyük bir potansiyel olduğunu, bir Kesinlikle. gelişme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 100, 120 bin kişi varmış yaklaşık ekümenik anlamda İstanbul Rum'u. Yani dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış ekümenik Rumlar. Yaklaşık 120 bin kişi İstanbulluyla ilgili çarpıyor kalpleri şu anda. Her ne kadar. Zaten Yunanistan'a da. direkt e, hissettiğiniz bir şey. Atina'da bilmiyorum. Atina'da da ciddi bir milliyetçilikle karşılaştım ama Yunanistan'ın diğer yerlerinde e, Türkiye Türkiyelilere sevgi benim gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görmediğim derecede yoğundu. Yani böyle hmm. bir e, müthiş bir e, duygu bağı var burayla ilgili. Evet, yani neredeyse sınırlar. Kalksa hani iki topluluk bir arada yaşayabilir gibi bütün bu Bunu bir sürü Yunanlı arkadaşım benim olmasaydı. çok ciddi bir şekilde söylüyor. Evet. Keşke olmasa, keşke sınırlar evet. olmasa diye. Birleşmemiz lazım diyen çok arkadaşım <gülüyor> evet, var. Ekonomik anlamda da çok ihtiyaçları var şu durumda. Şimdi ben bir şeye daha dokunmak ihtiyacını duyuyorum. Bu bugünkü programda çünkü bir yıl dönümü programı olduğuna göre bu giriş onunla yapıyoruz. Bir de bu 50. yılında bir 6-7 Eylül sergisi yapılmıştı o. Sen hatırlıyorsun değil mi onu? Ee, Karşı Sanat'ta İstiklal Caddesi'nde Elhamdülü Pasajı'nda yer almıştı. Evet, senin de bir yazın var hmm. bununla ilgili. Orada bu fikir aslında Cengiz Çandar'dan çıktı. Yani ben ondan duydum ilk. Cengiz Çandar böyle bir siyasi toplantıda yani siyasetçilerin olduğu bir toplantıda bu fikri ortaya attı. Dedi ki başbakan yani bu 2005 yılının başındaydı galiba gazeteci Cengiz Çandar. Bu şeyi temizlemek için yani bu geçmişle yüzleşebilmek için aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya da hükümetinin böyle bir telafi mekanizması da budur zaten. Yani biz bunu benimsemiyoruz demek aynı zamanda. Telafi etmek için çok daha farklı yöntemlerin de uygulanması lazım. Bu kesinlikle çok önemli bir şey. Yani bugün ne yapabiliriz diye düşünülüyorsa bu geçmişin tamir edilmesi lazım. İstanbul'un, Türkiye'nin bu geçmişinin bir şekilde onarılması lazım ki daha bütün Türk vatandaşları daha mutlu yaşayabilsin. Daha birlikte birbirleriyle şey yapmadan bunlardan bir tanesi de mesela bu 50. yılında 6-7 Eylül ile ilgili hükümetin tavrını net olarak koymasıydı yani bunu açıklamayı doğrudan doğruya başbakanın yapmasıydı bunu duyunca işte bir girişim grubu oluşturduk ve bu girişim grubu oluşunca başbakana bu teklifi aynı kanalla iletmeye karar verdi sergi hazırlıkları ve kitap yayın vesaire birçok hazırlık yapılıyordu Başbakan bu böyle bir şeyin tam zamanı olmadığını söyledi. Yani bunu daha sonra nedenini ben tahmin ediyorum. O tarihte hani ciddi bir şey gerilimi vardı, bir başka siyasi bir durum vardı. Yani şey açısından darbe tehlikeleri, şunlar bunlar. Hani bir de bu işe bulaşmayalım demiş de olabilir başbakan ya da tamamen kendi şeyiyle de bakarak söylemiş olabilir. Reddetti yani kabul etmedi. Aslında bu fikrin en cazip tarafı bu işin doğrudan doğruya hükümet tarafından yapılmasıydı. Kabul edilmeyince sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş olan sivil toplum kuruluşları işlerinde tarih vakfı da vardı. Ee, bu şeyi ne yapalım biz yapalım bari dediler. Ve evet. e, sergi için işte yer bulundu hazırlıklar başladı. Ee, bu Dilek Güven'in yapmış olduğu araştırma baz alındı. Aynı zamanda <gülüyor> dönemin soruşturma hakimi galiba öyle bir e, askeri e, şey. Tümamiral, emekli tümamiral Fahri Çoker albümü ki kendisi bu fotoğrafları soruşturma için çekilen fotoğrafları tarih vakfına bağışlamış. Çok yani kendisini rahmetli analım önemli bir iş yapmış yani. Resmi tarafta olan bir kişi elindeki bütün belgeleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamış ee, ve ben öldükten sonra yayınlayabilirsiniz bunları demiş. Bu baz alındı yani bu belgeler baz alındı ve bir sergi hazırlığına girişildi. Tam o sırada işte bir takım ölüm tehditleri gelmeye başladı bu hazırlığı yapan insanlara ve bunun üzerine bir ziyaret yapıldı. <gülüyor> i̇şte Meta Tunçay ile birlikte şeye gittik. Vali şeyden UNESCO toplantılarından tanıyorduk vali arasını işte oraya gidildi ve bu tehdit mektupları gösterildi şeyler anlatıldı ve güvence alındı korunacak diye. Fakat serginin açıldığı gün yani 6 Eylül 2005 yılında işte sergi mekanının önünde 50 tane çevik kuvvet polisi vardı yani böyle şey kalkanlı yani böyle şey robot nedir onlar elleri üstleri plastik kaplı falan böyle <gülüyor> kocaman onlardan vardı. İçeride sivil olduğunu tahmin ediyorum. 6-7 tane. 50 tane diyorsun. En az 50. Yani en az 50. Bütün TV görüntü boyu. Tabii 3 sıra halinde böyle şeyin önünde yer aldılar. <gülüyor> i̇şte ya yani çok ilginç bir şey oldu. Uzatmayalım. İlk ilk önce bir protesto gibi bir şey oldu. Hani böyle bir, birileri girdi, çıktı. Ondan sonra aşağıdaki yönetici pozisyonda kişi siz biraz sonra olacakları görürsünüz dedi. O sırada bu çevik kuvvet eee rap, rap rap rap yok oldu. Nereye gitti belli değil. Yani kayboldular. Yani uzakta bir yere kişi. de gitmediler. Hepsi birden yok kişi oldular. kişi olsaydı kalabalığa dağıldı ama 50 kişi bir Ta anda kayboldu. Tahmin ediyorum ya bir anda yok oldular. Şey bir komut aldılar tabii ki. Yani zaten adam söylemişti. onun üzerine bir saldırı başladı. Yani işte siyah kimli böyle yürüyoru. Böyle ürkütücü ama sanki hani silah çekip vuracakmış gibi insanlar geldiler öyle yani asıl şey oydu. Yani ne yapacakları belliydi. Ya yani bu arifler hani şey ateş atacaklar falan. Yani o bekleniyor zaten ölüm tehditleri alınmış. içeride bu arada Fransa büyükelçisi var. İsveç başkonsolosu var falan. Çok sayıda müthiş bir kalabalık var yani. O saldırı yaparlarken kimse bir şey yapmadı. ilginç olan o. Direnmedi. Kimse kimseyle yumruklaşmadı. Sadece seyrettiler ve e, parçaladılar sergiyi ve gittiler. Eserleri yok ettiler. Evet parça evet. ama ne olacak? Yani aslında düştükleri durumu düşünebiliyor musun? Aslında bir sergi için şey düşünülüyordu. Hani böyle 40 cam parçaları falan koymak bir şey. Tam da buna hizmet ettiler. Yani sergi müthiş bir şekilde basında performans yer aldı. Performans gibi oldu yani. Tam performans. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani tutsan parayla falan. Bunu yapın. Beyoğlu'na gelindi. bu sergiyi lütfen böyle şey yapın. Bayağı para verdiniz herhalde. <gülüyor> ee, yaşlı bir kadın vardı Rum. Ee, böyle oturmuş ağlıyordu. Bu saldırı yapılırken şey dedi bırakın geçmiş sorgulamak vesaire yani bir sergiye bile bakın müsaade etmiyorlar. Ne kadar zor durumda yaşıyoruz farkında mısınız diye ağlıyordu. Yani bu, bu, bu çok önemliydi yani şey ders veriyor yani birisi diyor ki bakın yaparsanız hani ben sizi bunu böyle yaparım ama aslında tersine de hizmet ediyor yani onun bile farkında değil. Müthiş bir halkla ilişkiler operasyonu oldu. Tabii bütün basında, Hürriyet'te bir hafta yer aldı. İki sayfa olarak, tam sayfa olarak yer aldı bu saldırı falan ve hani yaptık yine yaparız dediler onlar. Ama bunun diyerek de battılar. Yani çok şey. Fakat tabii bu olduktan sonra insanın aklına şu soru geliyor. Yani üç tane soru geliyor benim aklıma. Bir tanesi bu güvenlik güçleri nasıl çekildi? Kimden emir aldılar? Yani niye çekildiler? Yani bu, bu belli ki yani saldırı olacağı için çekildiler. İkisi bu saldırganlara kim şey yaptı, emir verdi? Kim azmettirdi onları? Bu da sorulması gereken. Niye peki bu saldırganlar hakkında hiçbir soruşturma açılamıyor? Başvuru yapılmasına rağmen. Bu üç soru bence... Çok derin. Çok bir yere dokunuyor. <gülüyor> Baya derin sorular bunlar. Ee, şimdi tabii yani bu soruları ben değil, herkes soruyordur herhalde. Tabii çünkü... Yani bir tek bir kişinin herhalde bildiği bir olay değil. Bunu herkes bildi. Binlerce insan gördü en azından yaşadığı, okuduğu gazetelerde. Bence bazı şeylerin sorulmaması da çok ilginç. Yani Türkiye'nin öyle bir özelliği var. Bazı şeyler yokmuş gibi davranılıyor. Başka örnekler de verebilirim ama. Yani enteresan bunlardan biri de işte bu Rumların başına gelenler. Yani bu konuda da Türkiye'de. İnsanlar çok fazla konuşmuyorlar. Yani ya bilmiyormuş gibi yapıyorlar ya da korkuyorlar ya da belki destekliyorlar. Yani bu da olabilir. Ben bunun da güçlü bir ihtimal olduğunu için bu yapılanları belki benimsiyorlar. Yani, belki şiddet dedi, biçiminde değil ama serginin yapılmasında bir protesto gibi tabii, düşünebilirsin. 6-7 Eylül olaylarında mesela olaylar olurken yani hiç mi yazar çizer yoktu Türkiye'de. Hiç kimseden bir belge bir yazı kalmadı. Yani bir... Emekli genel dışında kimse bir şey bırakmadı mı yani bir yazı bir köşede yani bir de üstelik solcular hani tut kullanıyor sanki onlar yapmış gibi aziz nesinler binmeler yani böyle bir şeye insanların isyan etmesi lazım ya yani böyle bir haksızlığa değil mi böyle bir olaya hiç yokmuş gibi üzerinden böyle bir gel geçiliyor. Neyse o geçmişte kaldı. Biz devam edelim ama hiçbir zaman geçmişte kalmıyor hesaplaşılmadığı için geçmiş sürekli şahlanarak <gülüyor> geleceğe taşıyor yani şeyleri, problemleri. Ee, tabii ki bunun da e, çok konu var tabii. 6-7 Eylül ile ilgili konuşulacak ama hani ben bir iki tane şey hani bu açıdan önemli diye düşündüm. Bir tanesi olayların kendisi üzerine konuşulmaması. ikincisi de bu sergide olanlar. Tekrar tekrar aynı şeyi Evet tekrarlanması. İstersen bir Ee, müzik arası verelim. Evet bak bir Ebru diye bir sergi açılmıştı. Kültürel çeşitlik üzerine yansımalar diye. Bu sergi dolaştı da şeyleri. İstersen buradan e, bir şey çalalım. Ee, bir Rum halk şarkısı e, Manaki Mu. <gülüyor> Alevlevin e trafundat, fudgola iudă în Devran döner Yol suyun öte ne, iol sujund, e fein ne adusherse. te o vachit, te zlear, fie Radyoda Metropolitika programı devam ediyor. Ayşın Türkmen ve Ben Korhan Gümüş birlikte bugün e, bir e, ilk önce bir altı yedi üzerine bir e, programın birinci bölümünde bir e, e, değerlendirme yaptık ve dinlediğimiz müzik de Manaki Mu Rum halk şarkısı kalan müzikten çıkmış. Bu e, Ebru isimli albümden e, aldık müzik ve Ebru isimli e, albümden. Şimdi e, istersen bugün bir de kültürle ilgili bir e, şeyimiz var, gündemimiz var. Ona da dokunalım. Enteresan bir e, karşılıklı e, konuşmanız var. Fehmi Koru'yla senin Koran. Evet. Senin bir yazına Fehmi Koru bir cevap vermiş Star Gazetesi'nde galiba. AK Parti'nin sanat anlayışıyla evet. ilgili. Evet, ben de ona e, dün bir şey yazmıştım. Bugün ki... Taraf gazetesinde var. ilginç bir şey var. Yani bu yazıda ben şey AK Parti'nin sanat anlayışı bu mu diye yazdım. Yazıda aslında şeyi anlatıyordum. Bir Europa Nostra toplantısında AK Partili bir milletvekili İdris Gülüce ismi de söyleyelim. İstanbul VD Başkanı da oluyordu. işte uzun bir süre Şey, yöneticilik yaptı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Daha önce de Tuzla Belediye Başkanı. Hatta Adana bir de kültür merkezi var. Bu kişi şey demişti yani çok tipik bir şey söyledi aslında. İşte yani Türk halkı işte bugüne kadar yoz değerlerle şey yapıldı. Hani aldatıldı. Biz halkın gerçek değerlerini yansıtacak bir kültür programı uyguluyoruz. Ben de o zaman sormuştum yani bu durumda bu program hani böyle tepede inme bir şekilde mi dayatılacak Ee, şu, bu AK Parti'nin kültür programı mesela mimarlar işte yeni Osmanlıcı tarzda binalar mı yapmaları gelecek Türk halkının değerlerini yansıttığına göre işte sanatçılar, ressamlar, tezinatçılık falan mı yapacak, dekoratif sanatlar böyle şey tekrar moda mı olacak ki giderek kamu uygulamalarında böyle bir gidiş var çünkü yani işte görüyoruz değil mi her tarafta yapılan <gülüyor> e, bu sanat e, diye kamu tarafından desteklenen, kamu bütçeleriyle yapılan uygulamaları Dolayısıyla bunu eleştiren bir yazı yazmıştım. Yani bu bu devletçi bir model ve bu anonim kalıplar altında aslında e, farklı bir seçkincileştirme modeli uyguluyor. Çünkü anonim kalıp aslında gizlenmiş özelliklerin dayatılmasıdır diyen bir yazı ve aynı zamanda Kültür Bakanı'nın sözlerine de değinmiştim. Hani Kültür Bakanı da çünkü şey diyor. Evet diyor sanat diyor şeyden bağımsız olmalı devletten. Ama nasıl? Devletten bağımsız olması gerekir sözüne katılabiliriz, Özellik manasında. Ama onun kafasında şu var, yani sponsorlar desteklesin. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'nin bizim proje şeyimiz yok, bütçemiz. Eğer sponsorlar bulursam, 2012 yılına kadar açabiliriz, diyordu. Ben de, diyorum, de demiştim ki, o yüzden yani AKM'e bile. Bütçe ayıramayan ama bir savaş uçağına bunun işte 3-5 mislini ayırabilen ya da hiç kullanılmayan bir inşaata işte Sütlüce'deki mesela kongre merkezinde bunun 6-7 mislini ayırabilen bir e, yerel yönetim, kent yönetimi. AKM'ye bütçe ayıramıyor onu hayırseverlik kurumlarından bekliyor. Sponsorlardan bekliyor ama bir taraftan da sanatı nasıl destekleyecek o zaman bu bütçesi yoksa değil mi? Yani AKM'nin herhalde restorasyondan çok daha büyük bütçeleri sanat alanında yarışmacı bir ortam hazırlamak aynı modern bir kamu yönetimi yaptığı gibi bu işi e, ticari olmayan bir metotla kamu yararını gözetilecek şekilde e, bir takım etkinlikleri desteklemesi lazım. Mesela İstanbul Bienali desteklemesi lazım kamunun tabii ki. Ama içeriğine karışmadan. Şimdi Fehmi Koru da bu yazıyı eleştirmiş. Aslında bu yazıyı Bence anlamamış yani asıl sorun burada ben çünkü Fehmi Koruya hani cevap vermek haddim değil ayrıca onun gibi deneyimli bir yazar da değilim hani ancak onurlanırım hani bir Fehmi Koruda bu konuda bir tartışma ya katılmış olmasından ama bir yanlış anla var çünkü o yazıyı zannediyor ki işte şu bir takım şeyler söylüyor diyor ki mesela Ee, kendi e, şeyini e, içinde yer aldığı çevrenin tek sanat konusunda tek seçici olduğu bir e, sistem öngörüyor diyor benim için. Ben de tam tersine bunu eleştiriyorum. Yani ben kendi görüşümün bile sanat şeyinde hakim olmasını istemem devlet katında. Yani böyle bir şey olabilir mi? Devlet çünkü böyle bir şey dayatamaz sanatçıların öznerliklerini gözetmelidir e, devlet ama o işte bir kalıpla bakmış herhalde şeye. Ha bu AK Partili eleştiriyor demek ki o zaman e, mutlaka karşı taraftan olmalı diye. Okumamış yazı belki dedi bilmiyorum. Seçkinci. Video var yani. Evet. yani e, eğer AK Parti tarafında değilsen e, ha. halkımızın kötü değerlerinin e, değerlerini bir de aşağılayan evet. e, onu değer vermeyen bir yerde seçkinci bir sanat anlayışındasın. Evet. Yani direkt böyle bir kalıp var aslında. İkisinden birisini tercih etmek zorundasın. Ya işte bu iki milli programı bu zaten. <gülüyor> ya yeni Osmanlıcı olacaksın ya da son derece böyle çağdaşçı, modernist, modern değil modernist olacaksın. Fehmi Kor da beni o tarafa yerleştirmiş hemen. Ama bu arada İKSV'ye tuhaf şeyler söylemiş. İKSV'ciler diyor başka zevklere sahip insanları aralarına aldılar mı? Şimdi bu ne, nasıl bir anlayış yani bir bizden bir ondan falan gibi yani işte İKSV'de gözet mesela işte birazcık şey aldık hani ke Kemalist ve modernist <gülüyor> insanları aldık birazcık da İslamcı olan böyle bir enal yapılır Multikulti. mı? Ya bu, bu tam da çıkar temelli bir yaklaşımdır yani sanat böyle bir şey olamaz yani bir bizden bir ondan bazen sinemacılarda falan böyle şeyler oluyordu hani şey projelerinde, kamu desteklerinde ya işte bu şeyci, bu nemleci bak ne güzel dengelemişler falan. Böyle bir şey olabilir mi sanatta? Böyle bir şey olamaz ama e, belki de biraz daha derin başka, başka şeyler de var yani burada. E, belki bu program etmez konuşmaya Hı. ama e, yani o seçkincilik yok değil. Tabii ki. Işte. İKSV'de de yok e, değil. Yani tepki çeken bir durumunun olduğunu da Ama bu eleştiri onu çözmüyor. Çözmüyor. Bu eleştiri Bunu, tam bu tersine. tam tersine tekrardan sen inşa de ediyor. Ama yok ki, da değil. Yani sen de diyor ki işte sen de biraz içine açın. Şimdi bir kere bir sonuçta bir vakıf, bir dernek bir kamu kurumuyla aynı teraziye konamaz. Bir kere burada prensip hatası var. Yani bir kültür aşağı şey gibi. Tamamen kamu ihalelerinden ve reklam gelirlerinden beslenen Kültür Bakanlığı'ndan çok daha büyük bir bütçeyi yöneten aslında serbest olarak. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın bütçesi maaşlar olarak birçok şeye gidiyor. Kurumlar var, şeyi var. Ama mesela böyle bir kurum için bunu söyleyebilirsin dersin ki hani bir seçici kurullar oluşturuyor musun? Ee, sanatçıların bağımsızlığını gözetiyor musun? Ama ben bir vakıf kurarım ve kötü yönetirim ya. O zaman yani ben şey miyim? Yani birçok vakıfta da böyle yapıyor. Özellikle. Ama İKSV herhangi bir vakıfta da değil. Herhangi bir kuruluş değil. Yani o yüzden de yani hemen zaten kültür ve sanat denilince herkesin referans verdiği bir kurum olduğu için de zaten... Devlet da gibi geç. mi görülüyor yani İKAS'e? Devlet değil ama kültürde ve sanatta çok ciddi bir ağırlığı var. Yani Türkiye'nin en ağırlığı olan kurumu. E, bu da suç değil herhalde yani. Suç ya da yani suçlamak ama anlamında değil işte ama burada çözülmesi yani. gereken, düşünülmesi gereken bir şey daha var. Yani e, hani burada bir... ...seçkinciliğin yaratıldığı ve sürekli sürekli tekrardan üretildiği ve bir yani bir dışlanmışlık hissi yaratan bir durum Türkiye'de var. Yani bu Türkçülüğünde olduğu gibi Türk Türkiye'deki sanatta da aynı durum var. Yani. Yoksa zaten ben bu yazıyı yazmazdım. Yani Fehmi Korun'un eleştirdiği yazı yazmazdım. Öyle bir durum olmasaydı diyordum ki yani piyasa mekanizmalarına terk edilebilir mi sanat? Kamunun e, resmi programının son derece e, ...bir popülist bir sanat rejimine dönüştüğü bir ortamda... ...biz sadece e, bütün entelektüel üretim, bütün güncel sanat, güncel mimarlık... ...bunu hep özel alana it, itiyoruz. Bu zaten yani burada asıl e, haksızlığa uğrayanın Aynen. halk olduğunu söylüyordum yazıda zaten. Yani bu tespitten dolayı demin söylemiş oldun. Yani bu, bu şekilde yönetilemez. Kamunun mutlaka kültür bakanlığının, kent yönetimlerinin kültüre destek vermesi gerekir. Bu destek bu şekilde yani Fehmi Koru'nun önerdiği gibi işte siyasi amaçlarla yapılırsa zaten sorun tam da orada oluyor. Fehmi Koru yani bu açıdan hani ben zekasıyla bu işi çözecek bir kişi olarak gördüğüm için zaten önemsedim ve yazdım tekrar cevap. Ama diğer taraftan da mesela başka bir örnek veriyor. Yani bu örneklerin hepsi biraz aslında... E, tuhaf. Yani ben bunların niye örnek olarak verildiğini bile anlayamadım. Mesela diyor ki AK Parti'yi eleştiren bu kişi diyor hani İstanbul'daki kilon programında da yer almıştır. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> onun için başlatmak için çare yapan yani kentteki bu tip bir şeyin yani bu ayrışmanın, neoklasik ayrışmanın tam tersi ortadan kalkması, kültürün stratejik bir alan haline gelmesi ve birlikte yönetilebilmesi için kentlerin kendi geleceklerinde söz sahibi olabileceği bir Deneyim köprüsü olduğu için Kültür Başkentleri programının ilk çağrısını yaptım. Yani çünkü bütün sonradan, projelerde bir fiyasko var. Ama sonradan yani bu yazıda bir lütuf halinde sen orada olmaya devam ettin. Ha, beni sanki zorla <gülüyor> yaşa, şey numune hey, olarak orada bulundurmuşlar. Bak işte karşı taraftan da, hani ben herhalde şey temsil ediyorum. E zaten biraz da o hale getirdiler de o kurumu da evet, yani. Evet kesinlikle. Yani aslında bunu deşifre ediyor. yani Olan evet. olayı da çok ciddi bir şekilde Ay, deşifre çok ediyor. Çok güzel bunu. söyledin. Tam da deşifre ediyor. Yani bu kaynak paylaştırma için kurulmuş. <gülüyor> hani herkesin çıkar gruplarının sanat deyince böyle e, bir bizden bir onlardan. işte o da bir sinemacı Kültür var. Değilim. Ona verelim. İşte bu bilmem ne? Yani hiçbir zaman stratejik bir konuma yükselemeyen halka kazık atan bir sanat anlayışı bu sonuçta. Çünkü e, bir takım seçkinler bütçeleri, kamu kaynaklarını paylaşıyorlar demek ki sürekli. Femikor da bunu e, iyi bir modelmiş gibi söylüyor. Beni de onun içine yerleştiriyor. Bak seni de bu Şurada nefes almanı, yaşamanı sağladılar. Buraya da seni şey yapmadılar. Hani tekmeyi vurup daha seni ne aldılar. ne konuşuyorsun? Ha, daha ne konuşuyorsun? <gülüyor> Şeklinde bir yazı aslında. Evet çok acıklı bu ya. Yani sadece üzüldüm. <gülüyor> yani Türkiye'nin önde gelen bir yazarın hani böyle bir şey önermesi, böyle bir anlayış içinde yaklaşması tabii çok e, tuhaf geldi. Yani bir yandan tabii şey de yani hani hep bir defans durumu olduğunu da deşifre eden bir yazı. Yani... Ee, hep bir hissedilen seçkincilik yani, var orada haklısın. orada bir seçkincilik var ve biz e, kesinlikle e, hani buraya da erişemiyoruz, erişemiyoruz. çok mimar yok ama şey yani burada bir şey işte. daha evet. var aslında e, aynı seçkinliği belki daha da fazlasını üretse de bir türlü. Ee, onun onu aşamadığı bir durumda var. Yani bu seçkinciliği yeni Osmanlı anlayışıyla evet. e, şimdi e, kültür ve sanattaki destekleriyle haliyle tavrıyla bütün şekil, e, bir, bir sürü şekilde yepyeni bir seçkincilik oluşturuyor ve senin başka bir e, konuda söylediğin aslında o yüzeyi kaplayan e, ve alttaki bir sürü e, filizlenmek isteyen e, nefes almak isteyen tabakalara izin vermeyen bambaşka bir seçkincilik anlayışını da, tekrardan bambaşka bir şekilde üretiyor yani. Ama bir türlü de onu orada kendisini emin, kendine güven hissedemiyor. O seçkinciliği üretse de. O da çok enteresan bir durum yaratıyor Türkiye'de şu anda. İki ayrı seçkincilik aslında yüzeyi tamamen senin dediğin gibi evet. kaplamış durumda. Yani sanatsal alanın ya da bilgi üretiminin özgürleştirilmesi meselesinin kamusal bir işlev olarak algılanmayıp bu hep ötekileştirme içinde yani seçkinlerin modernlerin bir işlevidir gibi algılanması aslında AK Parti politikaların bence en büyük çıkmazı. Çünkü ne sanat konusunda şeye yol açabiliyor bu açıdan. Yani çünkü güncel sanatı tamamen şeye devretmiş oluyor bütün işte şeylere sponsorlara vesaire yani büyük sermaye büyük sermaye de da bunun farkında ve entelektüel üretimi kendi kanatları altına. O da, o da iyice oraya evet. çekiliyor evet. defansifleştikçe evet. aslında ortam iyice hani bir şekilde daha fazla seçkinci hale geliyor bu o anlamda da. Ve burada tabii bir karşıt yani yüz yüze söylenmeyen ama bir karşıt söylem oluşuyor işte mesela İKSB'ye karşı olan bu tavırda da ben bunu görüyorum yani kamu yöneticilerinde böyle bir Kıskançlıkla şey gibi hani kendileri yüz milyonlarca liralık bütçeler kullanıyorlar ama hani küçücük bütçesi olan bir İstanbul Bienali kadar bir iş yapamıyorlar şimdi. Önümüzdeki haftalarda İstanbul BNL'nin artık açılışına doğru yaklaşıyoruz. Örnek olarak onu verebiliriz. Yani üç milyon lira bütçesi olan bir şeyle. <gülüyor> Herhalde dünyanın en ucuz bienali Evet bir tarafta da yani sadece bir film projesi için e, kamu bir film projesinin 3 milyon, 5 milyon destek veriyor. Basit hem de çok şey Tabii bir canım. belgesel için. Yani bu kadar bir bütçeyle koskoca bir bienal yapılabiliyorsa bir film, hani basit bir film bütçesi kadar bir bütçeyle valla yani o zaman saydan sormak lazım. Onların da anlayamadıkları şey bu zaten. Yüz milyonlarca lira bütçesi olan Kültür AŞ. İşte o kadar şey yapıyor değil mi? Böyle işte festivalimsi şeyler benimden var ama hiçbir böyle bir nitelik üretemiyor. Böyle bir deneysellik üretemiyor. Ama orada Tam da çok sorun burdu. Bence programın başından beri tartıştığımız o Türk kültürüyle ilgili o çıkmazımız var. Yani bunu bu, bununla ilgili bir rahatlayamadığımız süreci bence burada hem defansifleşilecek hem e, yani uluslararası bir sürü şey yapamamanın getirdiği rahatsızlıklar, kızgınlıklar olacak. Yani burayla ilgili birazcık daha farklı Düşünmeye davet edelim o zaman. AK Parti, çünkü benim yazı aslında AK Parti'yi bu konuda gözden geçirmeye çağırmaktı e, politikalarını. Çünkü iki tane billurlaşmış zihniyeti ben bu yazıda ortaya koymuştum. Bir tanesi Sayın İdris Güllüce'nin zihniyeti. Yani popülist rejimin temsilcisi olan e, İdris Güllüce'ninki sanat rejimi olarak önerdi. İşte milli değerleri yansıtan bir sanat olmalı diyor. Yani devlet müdahale etmeli bu şekilde. Ama bu tabii şeyin hemen bir karşıtı var. O da Kültür Bakanı tarafından dile getirildi. Hani sanat kurumları devletten özerk olmalı dedi ama bunu da sponsorlarla yapmalı dedi. Bu da neoliberal sistemin bir çelişkisi yani bir tarafta kas katı. Hani halkın yerine geçen bir sanat şeyi yapacak. Bu tabii bir büyük bir gaf yani. Bunun neye yol açacağını tabii hepimiz tahmin edebiliyoruz yani. Zaten onunla büyüdük, onunla yaşadık şimdiye kadar. Yok sanata karşı işte avantgard sanata, deneyselli halkın anlamadığı işleri yapan bu sanatçılar kimi temsil ediyor zaten? Hep bu diyor ya belediye yöneticileri. Ya bu sanatçı da kimi temsil ediyor? Allah aşkına halk bunu yaptığında anlıyor mu? bana çok sorarlar böyle gezerken falan ya bu bu bu sanatçı ne yapmak istemiş? Bu halkın değerlerini yansıtıyor mu Allah aşkınıza bu sanat eseri? Yani sanki öyle bir halkın değerleri denen bir şey var, bir kalıp. Onu alıp sanatçı yansıtacak eserlerinde kendisi de onu taşıyacak. Halkın değerlerini yansıtmıyorsa Sanatçı tukaka ediliyor ve o zaman yani çok da istiyorlarsa işte seçime girsinler bir parti kursun, kursunlar bu sanatçılar bakalım oy alacaklar mı falan gibi şeyler söylüyor ben bu siyasetçilerden çok duydum bu şey yani bu sanatçıların halkla ilişkisi yok bir Bizim, taraftan haklı yani, ama yani bir bu söylemi, evet, bu söylemi çözmek zorundayız ben de yazılı dedim yani halkı temsil iddiasını peki nasıl anlayacağız? Çünkü burada bir ikircikli bir durum var bir taraftan yani yarısı haklı bir şey yarısı da yanlış bir şey yani bir yere doğru gidiyor ama bu sorgulamayı yapmadığı için bu farkındalığı üretmediği için halkın taklit edilmesine dönüşen ve onu enerjisini söndüren yani bütün yaratıcı enerjiyi söndüren bir söylem haline geliyor bu kalıp. Değil evet mi? yani Türkiye'deki sanatçılarda da yani şimdiye kadar yani bu hani halkı temsil etmiyor denilen sanatta da bir sorun olduğunu da atlayamayız yani. Tabii Burada ki, da onun çok orada da hemen Hı. yani ben sanat ve tasarım fakültesinde ders ver, veriyorum ve öğrencilerde hissettiğim şey bu. Yani Hı. hep bir böyle bir <gülüyor> e, seçkinciliğe çok yakın duruyorlar ya Ama da öyleler. Ama işte çırpındıkça hani batılan bir durum vardır ya tam da buna tekabül ediyor. Çünkü yani zaten sorun da Bu şeyin yani sanat dediğimsin piyasa mekanizmalarına terk edilmiş olması. Bunu mesela mimarlar sorgulamıyorlar. Mesela serbest mimarlar derneği diyoruz. Serbest mimarlardan burada anlaşılan piyasa, esnaf mimarlardan. Yani ben ismi düzeltmek lazım. Aslında serbest mimar değil, esnaf mimar demek lazım. Çünkü sadece piyasa mekanizmalarına göre üretim yapmayı hedefliyor. Oysa ki kamusal mekanizmalarla güncel sanat, güncel mimarlık, gelişir, desteklenir. Sadece piyasayla mümkün değildir. Ama işte şu anda da kamu e, ka, yani kamu bütçelerini yönetenlerde de böyle bir hani daha önceki seçkinliğe karşı Aynen. bir defans evet. mekanizması olduğu için de iyice bu piyasa mekanizmalarının eline kalıyor. Tabii daha da tersine oluyor. Yani bu kadar işte İdris Güllüce gibi Resmi bir program öneren bir kalıp öneren siyasetçiler iyice elleri kolları bağlı oluyor. Çünkü kamu bütçeleri zaten bu işleri yapmak için bir işe yaramıyor. Boşu boşuna işte kötü basılmış böyle ciltli kitaplar çıkıyor ortaya görüyorsundur belki. Satılıyor böyle süslenmiş süslenmiş tez cinat her tarafı falan. İçerik sıfır taşımaya bile şey yapamazsın. Onlar çöpe gidiyor. Kamu bütçeleri aslında halkın aleyhine kullanılıyor. Tam da halkı temsil ediyoruz derken halk en büyük kazığı yiyor bence. Çünkü yani o, o anlayışla yapılan o zihniyetle yapılan işte görüyorsun yayınlar araştırmalar sanat eserleri tezinatçılık üstünde kurulmuş bir şeye doğru gidiyor bu şey programları eğitim programlarına da yansıyor. E buna karşıda sanat çevrelerinde de şöyle bir şey var. Arayol bulunuyor. Çünkü bu seçkin zümre kendi çıkarlarını kollamak için işte gelenekten çağdaşa falan gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey ifade etmeyen hani ne şiş yansın ne kebap türü projeler üretiyor ki bu daha çok resmi kurumlarda oluyor. Okullarda vesaire. Onun için çok acıklı bir durumda. Yani buna bu, bu konu da Konuştuğunuz... Bir damar yakalamaya çalışıyor değil mi? Hani 67 sürekli... Eylül olayı gibi yani üzerinde konuşulmamış bir konu olarak duruyor yani sanat politikaları konusunda. Yani bu bu şey, bu e, tuhaf durum da şey kötü bir kelime kullanmayayım. Ama bu işte gelenekten çağdaşa bilmem ne. Bu şey içinde sıkışmış kalmış ve tamamen şeyden mahrum eden yani asıl vatandaşa bunun faturası çok ağır oluyor yani. Kamu yapılarının mimarlığı bir felaket. İşte Sütlüce mezbahasının hali ortada. Yani da tam bir bizden bir ondan şeyinde olduğu gibi. Ha bu mimara işi verelim çünkü o bizi eleştirmesin diye verilmiş iş. Yani şimdi mesela bu yazıda Turgut Cansever'den örnek veriyor. Turgut Cansever gibi hangi mimari esere e, şey yapmıştı imza atmış diye soruyor bana. Fehmi Koru çok teşekkür ederim. Beni Turgut Cansever'le karşılaştıracağım ben onun eline su bile dökemem. Turgut Canseveri, Açık Radyo'da rahmet, Turgut Canseveri en az bir beş altı kere ben konuk etmiştim ee, geçti yani çok eskiden. Ee, Turgut Canseveri'nin bir özelliği vardı. Bir kere gönüllü danışmanlık yapardı. Hiçbir zaman bir profesyonel parayla danışmanlık yapmazdı kamu yöneticilerine. Ve hiçbir zaman da kamu yöneticilerinden işi almadı. Tam tersine o eleştiren mimarlar ya da eleştiriyormuş gibi yapan hani böyle şey gibi gözüken onlar yüzlercesini aldığı halde. Çünkü bağımsızdı. Ve en çok eleştiriyi de o yapardı. Yani Turgut Cansever'in ben belediyi nasıl acımasızca eleştirdiğini tarihi yaramadaki kararları yüzünden, ulaşım kararları, ulaşım projeleri biliyorum. Üstelik de yani ona hiçbir şey diyemiyorlardı. Öyle bir otoriteydi. Onun sayesinde birçok yeşil alanı koruma fırsatı bulduk. Dolayısıyla Turgut Cansever işte bu bir bizden bir ondan modelinde çalışsaydı o zaman dünyanın işini almış olurdu. Değil mi? zaman Turgut Cansever olmazdı herhalde. O zaman da olmazdı. Evet. <gülüyor> Öyle bir ayrım da var yani. Dolayısıyla yani Fehmi Koru'nun bu Turgut Cansever konusunda söyledikleri de son derece isabetsiz. Yani orada hiç olmazsa bari isabetli bir şey söyleseydi bu yazıda diye çok düşündüm. Ama orada da yani Turgut Cansever'i hiç anlamamış. Turgut Cansever'in nasıl bir mimar olduğunu, yani başarısının nerede yattığını... Ne yazık ki anlamadan onu işte hani kendi kesiminden bir mimar olarak ismini sayıyor. Oysa ki Turgut Cansever Türkiye'de mimarlığın en bağımsız uygulayan kişilerden biriydi yani. Ben yani onu anlamamasını üzüldüm ama en çok seni anlamamasına çok üzüldüm. Yani bu anlamamanın da hani çok ciddi bir yani sosyolojik vaka olduğunu düşünüyorum. Evet zihinsel şifreler evet. var değil mi burada? Evet. Ya o, bu, bunun daha acıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani hani kişisel hiçbir şey yok bence hiçbir önemi yok ama yani burada nasıl yani bambaşka bir şey söylerken nasıl e, tek taraflı okunuyor bu? Evet. Yani bu burada bir tıkanmışlık var. Bu tıkanmışlığa çok Demek üzülüyor. ki mesajları iletemiyoruz. Yani ne kadar yazsak, ne kadar uğraşsak söylemek istediğimizi tersinden yani tam da benim eleştirdiğim şeyle mesela beni eleştirebiliyor. Ben halbuki yazıyı bu, bu mesele üzerine kurmuşum. Yani kamu mekanizmalarının nasıl işlevsizleştiğini anlatıyorum. O da kalkıp tam tersine hani Hiç ben sanki bunu yazmamışım gibi hani işte size de yer verdik kamuda ama <gülüyor> konuşuyorsunuz falan gibi şeyler söylüyor ki Turgut Cansever de aynı haksızlığı yapıyor bana yaptığı önemli değil ama Turgut Cansever rahmetli Turgut Cansever bu haksızlığı sesini de çıkaramaz onu da aynı şekilde değerlendiriyor yani işte bir bizden bir ondan modeliyle ki Turgut Can de değildi insanların görüşü ne olursa olsun sanatçı bağımsız olmak zorunda bunu anlamıyor. Ee, Fehmi Kuru bu yazı maalesef e, bunu ıskaladığı için de bence en önemli şeyi e, ana fikri algılamadan yazmış köşe yazısını evet umarım e, bu yazıya tekrar bir cevap yazar belki de bir e, hani bununla ilgili bir ortam da oluşur yani, evet. yani umarım yani keşke de, umarım. bu tartışma açılsa ve burada başladığımız bir sürü konuda devam etse bir sürü insan da katılsa keşke çok hoş olur yani Evet, devam edeceğini umuyoruz. Ee, bu hafta Beyoğlu'ndaki kamus alanlarının kullanımıyla ilgili gelişmeler oldu. Onu da önümüzdeki hafta o gelişmeler yaşanacak. Toplantılar vesaire planlanıyor şimdi. Tekrar Beyoğlu platformu harekete geçti. Onu da önümüzdeki hafta e, haber veririz. BNR ilgili hazırlıklar e, son aşamasına geliyor bitmek üzere. E, bütün bunlar da e, gelecekteki gündemin bir parçası. Bugünkü konularla da çok bağlantılı aslında bir sürü alanda. E, bu olacak olan e, toplantılarda, bienel bile <gülüyor> bu bağlamda konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler <gülüyor> e, bu haftalık... Fehmi Koruy'a. Bu konuş şey bize bu fırsatı verdiği için diyelim bu tartışmayı köşe yazısını şey yaparak daha bilurlaşmasına e, yol açtı bir bakıma bu tartışmanın. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyaftalar. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittim zaman bal bal bal uçtu biliyorum mesela. Hazırlayan Mesunlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Çok kolay kolay kolay basaltmadı. Ya yani. Melek Türküler terkette de her şeyde pazarı merkezinde.